Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki üç kişiden kalem kaldırılmıştır. Bunlardan birisi akıllanıncaya kadar deliden uyanıncaya kadar uyuyandan akıl baliğ oluncaya kadar çocuktan. Şimdi bu söylediğiniz şey yani büyünün etkisiyle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 deillerdir. Yani Allah Subhanahu ve Teala mal ve evlat açısından kendisine çokça ihsan edilmiş olanların kendilerine iyilik yaptığı, yapıldığını mı zannediyorlar diye Allah Subhanahu ve Teala bu sebeple yani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 Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Niçin? Çünkü kibirlenmenin, kibirlenmek övünmek demek, kendini büyük görmek demektir. Onun zıddı ise alçalmak demektir. Dolayısıyla biz Allahu ekber derken Allah büyüktür derken Allah Subhanahu ve Taala arşının üzerinde ve bütün mahlukatının üstündedir. İnsan ise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 Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tirmizi'de Kitab-u 'Kitabu Sifat al kitab 'Kitabu Sifat al Kiyame Babında Yani Kiyamette Kiyamette bazı Hallerle ilgili olan Babta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in Şöyle buyurduğunu Haber veriyor Cebbar Zorbacı Ve mütekebbirler kıyamet gününde küçük bir karınca gibi diriltilirler ve insanlar onları çiğnerler. Dolayısıyla dikkat ediniz büyüklenmesi sebebiyle en küçük şekilde haşrolunacak kimseler kibirli kimselerdir.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 ene hayrim minh dese de yani Adem aleyhisselam'ı kast ederek ben ondan daha hayırlıyım dese de yani beni ateşten onu ise çamurdan yarattın dese de aslında iblis alehun nale aslında yüce Rabbimiz subhanahu ve teala'ya karşı büyüklenmiştir. Niçin? Çünkü onun emrine isyan etmiştir. Çünkü onun emrine isyan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 Çünkü Resulullah Aleyhisselatü vesselam Buhari'nin Kitabul Libas yine Müslim'in Kitabul Libas babında yine Nesai'nin Kitabu'z Zine babında yani Buhari'nin Kitabul Libas babı 5790 numarada Müslim'in Kitabul Libas babı 2088 numarada ve yine Nesai'nin Kitabu'z Zine babında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 Subhana wa taala buyuruyor ki: Büyüklük benim izarım. Kibriya ridamdır. Kim benimle bu ikisi hususunda münazara ederse onu ateşe atarım. Dikkat ediniz. Allah subhana wa taala bir kutsî hadiste, Müslim'de geçiyor Kitabul Bir ve Sıla babında geçiyor Müslimin yine Kitabul, Ebu Davud'un Kitab-ül Libas babında 4090 numarada geçiyor. Allah subhanahu wa ta'ala buyuruyor ki Büyüklük benim izarım. Kibriya ridandır. Kim benimle bu ikisi hususunda münazara ederse onu ateşe atarım. Yani burada biliyorsunuz Allah subhanahu wa ta'ala bütün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 Çünkü bunu Allah'tan biliyor. Çünkü kendisini mustağını görmüyor. Aynı şey, e, şeyde haber verdiği gibi. Ma'aghna anhu maluhu ve ma kesab. Ebu Lehepten bahsederken Rabbimiz Tebbet suresinde malı da kurtaramadı onu, kazandığı da. Ey yani burada biliyorsunuz o büyükleniyordu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 Ahiret yurdunu böbürlenmeyenlere ve yeryüzünde bozgunculuk etmeyen kimselere verecektir. Seleme bin Ekva şöyle diyor. Bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in yanında sol eliyle yemek yedi. Bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in yanında sol eliyle yemek yedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o adama dedi ki, sağ elinle adam dedi ki beceremiyorum ben dedi sağ elimle yiyemiyorum Resulullah ve Vesselam ona dedi ki beceremiyesin ey yiyemez ol çünkü bu adam onu ancak kibir sebebiyle söylemişti yani o tabiri caizse o yemeğe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisini uyardıktan sonra sol eliyle yiyen adamı Aleyhisselatü Vesselam uyardı. Dedi ki sağ elinle bu kişi dedi ki yiyemiyorum. Niçin? Çünkü bu adam zoruna gitti bu adamın. Yani toplum içerisinde tabiri caizse birilerinin yanında Aleyhisselatü Vesselam'ın ona sağ elinle ye dediği zaman bu adam rahatsız oldu ve sağ eliyle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 Gerçekten yemeye deneseydi ve bu adam yemeseydi Aleyhisselatü Vesselam ona nasihat ederdi. Yiyemez ol gibi bir bedduayı yapmazdı. Ancak bu adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e kibrinden ötürü böyle bir cevap verdi. Yalnız günümüzde de şahit olduğumuz bazı şeyler var. Örnek veriyorum bazı arkadaşlar veya bazı insanlar.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 senin dinin üzere sabit kıl Yine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bir başka hadisinde buyuruyor ki Et takvaha huna Et huna yani par kalbini işaret ederek parmağıyla kalbini göstererek diyor ki Aleyhissalatu vesselam takva işte şurada takva işte şurada'dır. Ey yani Allah'tan korkmanın yeri kalptir. Aisset (vesalem) bunu haber veriyor. Bir başka hadisinde diyor ki Aisset (vesalem) İnne Allah la yanzuru ila suvarikum ve la ila ecsamikum ve la ila emwalikum. Walakin yanzuru ila kulubikum.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 Wa aadihi wa allahu alam wa sallallahu ala nebina muhammadin wa ala alihi muhammad. Subhanaka allahumma bihamdik. Eashhadu an la ilaha illa ent. Astaghfiruka wa atubu ileyk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.